Sevgili hayat Tacirlileri, yeni bir programla daha karşınızdayız bugün. Ben Zeynep Özler. Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Can Mindek. Günaydın, merhabalar. Bugün Mahir Ilgaz bizimle beraber olamayacak. Ancak stüdyoda bir konuğumuz var, Sayın Atıf Müezzinler. Kendisi Kuzey Kıbrıs Genç Bakış Programının hazırlayıp sunan isim. Aynı zamanda şu anda test çalışması üzerinde yoğunlaşmış vaziyette. Bugünkü konumuz Kıbrıs. Özellikle BM Genel Sekreteri Ben Kimun'un adaya ziyareti sonrasında ve yaklaşan seçimler öncesinde genel bir durum değerlendirmesi yapacağız. Hem stüdyo konuğumuz Atif ile hem de telefon hattında Cyprus Policy Center yani Kıbrıs Politika Merkezi Direktörü Doçent Doktor Ahmet Sözen ile birlikte olacağız. Kendisinin değerlendirmelerine kulak vereceğiz. Her şeyden önce konumuza geçmeden kısa bir gündem taraması yapalım. Evet gündemde dediğin gibi Ben Kimun'un Kıbrıs ziyareti var. Kıbrıs'a hemen değineceğiz. Onun öncesinde ABD ve Türkiye-AB ilişkilerinde neler oluyor diye bakmak gerekirse Türkiye'de bir peygamber kavgası başladı. Evet. Bu mecliste baya bir gürültü kopardı. O devam ediyor şu anda. Bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Evet, e, Ahim açıkladığı kararında nüfus e, kimliklerinde e, e, dinhanesine İslam yazılmasının bir insan hakları ihlali olduğunu hükmetti. A, Alevi bir vatandaşımızın açtığı dava neticesinde. E, buna karşın Kürtçe kelimelerin e, Türkçe fonötiğe uygun yazılabileceği kararı da çıktı mahkemede. Evet, e, ekonomik kriz Avrupa'da devam ediyor. Yunanistan'daki kriz gittikçe derinleşirken İspanya'da da işsizliğin 4 milyona ulaştığını görüyoruz. Diğer taraftan iklim değişikliği. Kopenhag sonrasında yine gürültüler koparmaya devam ediyor. 2020 hedeflerine ulaşmayı 55 ülke taahhüt etti. Bu sayının artmasını diliyoruz. Diğer tarafta Berlusconi gördüğü bir rüyadan bahsetti. <gülüyor> İsrail'i Avrupa Birliği içinde görmekmiş. En büyük dileği artık herkesin kendi dileyi diyoruz. Biri de Obama'nın Avrupa Birliği ile Amerika arasında yapılacak zirveye, Mayıs'teki zirveye katılmayacağı. <Gülüyor> e, söylendi. Bu da Lisbon'un yarattığı karmaşadan e, ötürü böyle oldu. Belki yılın ikinci yılında olacak toplantı. Daha fazla uzatmayalım istersen gündemi. E, hocamıza dönelim. Ahmet Bey günaydın. Günaydın Cem Bey. E, yaklaşık 16 aydır müzakereler devam ediyor adada. Bugün hangi duruma geldik? Müzakereler nerelerde tıkanıyor, nerelerde açılıyor? İsterseniz Kıbrıs'taki havayı sizden alalım. Efendim bildiğiniz gibi bugünkü e, müzakerelerde gelinen noktayı anlayabilmek için 2008'e dönüp çok hızlı bir şekilde e, ileriye sarmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 2004 referandumundan 2008'e kadarki dönem bir yerde e, hiçbir şeyin olmadığı bir dönemdi. Tasos Papadopoulos'un güneyde Cumhurbaşkanlığı döneminde. Arada bir gambari süreci diye bir şey başlatmaya çalışmışlardı ama e, e, 30'dan fazla ikililerin liderin, danışmanlarının görüşmelerine rağmen bu çalışma grupları ve teknik komitelerin isimlerini dahi tespit edememişlerdi. Şimdi 2008'in Şubat'ında güneydeki e, başkanlık seçimlerinden sonra biliyorsunuz e, Dimitris Christofias e, Cumhurbaşkanı oldu ve Gelir gelmez e, Mehmet Ali Tarat'la e, Mart'ta bir görüşme yaptılar. Bir hafta sonrasında e, çalışma gruplarının ve teknik komitelerin isimleri ve ajandaları belli olup onlar Nisan ayında görüşmeye başladılar. Nisan'dan Temmuz'a kadar biliyorsunuz ilk, ilk başta komiteler 6 tane konuyu görüşmüştü. Yönetim ve güç paylaşımı, toprak, mülkiyet, e, AB ilişkileri, ekonomi ve güvenlik ve garantiler konuları. E, burada ilk önce pozisyonlar belirlendi e, iki tarafın. Daha sonra bildiğiniz gibi Eylül 2008'den itibaren de müzakereler liderler seviyesinde yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 60'ın üzerinde görüşme yapıldı. Şimdi gelinen noktaya baktığınız zaman... Özellikle ekonomik konularda ve AB ile ilgili konularda büyük oranda ilerleme var ve en problemsiz başlıklar, en problemsiz dosyalar bunlar görünüyor. Bir diğer üzerinde çok durulan, belki 30 görüşme veya fazla yapılan dosya ise, başlık ise yönetim ve güç paylaşımı. Ve son e, geçtiğimiz ay yapılan altı e, günlük, üçer gün iki e, turda yapılan altı günlük yoğunlaştırılmış müzakerelerde de sadece yönetim ve güç paylaşımı konusu e, ele alındı. Bu konuda e, BM Genel Sekreteri'nde belirttiği gibi e, önemli ilerlemeler var. Şimdi bu konu niye çok fazla vakit alıyor? konu çok fazla vakit alıyor. Çünkü bu konu bütün başlıkların arası e, tabiri caizse. Evet. Çünkü e, kurulacak olan e, yeni diyelim devletin e, yasama, yürütme, yargı sistemleri nasıl olacak? Seçimler nasıl olacak? E, kim, nereye, ne şekilde seçilebilecek oranlar nasıl olacak? Yani e, o yüzden bu çok zaman alıyor. E, diğer üç konuya baktığınız zamansa yani toprak, topraktan kasıt yani harita konusu ki e, en azından yönetsel bölgenin sınırları nereden geçecek konusu. Yani daha pratikte e, Kıbrıs Türk tarafının Rumlara vereceği toprak e, nereleri olacak bu konu ve e, mülkiyet konusu. Garantiler e, güvenlik konularında ise ilerleme pek sağlanamadı. Yani bu konularda çok fazla e, görüş birliği yok. Fakat tabii bu konular daha sonraya bırakıldı. E, aslında diğer konularda uzlaşma olabilirse burada e, böyle aylarca sürece takirelere gerek yok. Belki bir dosya yani e, mülkiyet dosyası hariç. Ya, e, toprak ve garantiler konusunun aylarca sürebilecek e, müzakerelere gebe olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani diğer konularda uzlaşma olursa ve iki taraf alver sürecine gir, girmeyi taviz ederse e, birkaç günde dahi bunların çözülebileceğini e, düşünüyorum ben. E, peki Ahmet Bey şunu öğrenmek istiyorum ben. Ben kimonun ziyareti hem sembolik anlamda... E... Beklenen bir ziyaretti Bankimun'un ziyaretini ve verdiği mesajları Müzakere süreci açısından Nasıl değerlendirmek nasıl okumak lazım Efendim şimdi Bankimun adaya gitmeden önce Birleşmiş Milletler e, Web sitesinde e, Bir haber yayınlamıştı e, Birleşmiş Milletler O haberi detaylı okumakta Fayda var orada e, Başlığa baktığınız zaman Bankimun adaya Eee barış müzakerelerine destek vermek amacıyla gidiyor diyor. Bu e, açık. Ama o, o metnin içinde iki yer var ki bunu biraz daha dikkatli okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yerde e, Birleşmiş Milletler iki tane hatırlatmada bulunuyor. Evet. Birinci hatırlatma şu. Diyor ki e, adada iki lider e, iki bölgeli iki oluşturucu, eşit statüde oluşturucu devlete dayalı e, tek uluslararası kimliği olacak olan bir federasyon kurmak için müzakere ediyor. Şimdi bunu, bu, bu ne demek? Bu aslında 23 Mayıs 2008 ve 1 Temmuz 2008 tarihlerinde iki liderin ortak açıklamalarına e, atıfta bulunuyor. Yani bir yerde İki liderin e, bu parametreler üzerinde Anlaştıklarını kendilerine hatırlatıyor Yani bir yerde diyor ki Siz aslında kurmak istediğiniz yapının e, Genel parametrelerini e, Zaten ortaya koydunuz Bunlar da anlaştınız Bir yerde siz detayları müzakere ediyorsunuz hı hı. Ha, Bir ikinci hatırlatma ise Yani iki lidere taahhütlerini hatırlatıyor Bir ikinci hatırlatma ise şu ee, Birleşmiş Milletler diyor ki uluslararası toplumun şu anda süren müzakerelere, müzakerelere e, için büyük bir beklentisi var diyor. Ee, yani bir yerde ikiliyin üzerine şunu e, koyuyor. Daha daha çok fırnak e, e, içinde daha çok e, şunu diyelim daha çok e, basınç mı diyelim daha çok şey koyuyor. E, sorumluluk koyuyor omuzlarına. Sorayım. Zaten adaya geldiği zaman da e, yaptığı açıklamalarda diyor ki bakın bu süreç tamamen sizin sürecinizdir. Kıbrıslıların sürecidir. Biz sizi e, cesaretlendiriyoruz. Şimdiye kadar ki attığınız adımlardan dolayı kutluyoruz ama daha cesaretli adımlar bekliyoruz sizden ve bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır diyor. Evet, peki Ahmet Bey bir de kısaca şeye bakalım. Nisan'da KKTC'de seçimler yapılacak. Şimdiki Doğru. Başbakan Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. E, şu anda Rüzgarda onun arkasında gibi gözüküyor. Şimdiden bakarsak seçimlere. Seçim öncesi ve sonrasında nasıl bir konjonktür bekliyor KKTC'yi? Şimdi tabii bu, e, bu, bu konuda şu anda bir yorumda bulunmak biraz zor. Ama e, ben aslında burada... E, Türkiye faktörünü gözden kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin burada çok önemli bir aktör olduğunu ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin Kıbrıs'ta da e, önemli belirleyici faktörlerden biri olacağını düşünüyorum. E, eğer Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ciddi anlamda radikal bir şekilde bozulma, göstermezse, yani Türkiye bir yerde AB e, üyeliği perspektifinde devam edecekse Kıbrıs'ta e, masadan kaçan taraf e, olmak istemeyecektir. E, ben aslında e, AKP hükümetinin Kıbrıs'ta kısa bir süre içinde bir çözüm istediğini düşünenlerden biriyim. Farklı sebeplerden dolayı yani ve Kıbrıs'ta bu meselenin ilelebet sürmeyeceğini anlamış durumda AKP. Yani statükonun sürdürülebilir olduğunu olmadığının farkında. İki, bir, bir şekilde ileride 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl her neyse AB'ye girmeden önce vereceği tavizle, bugün vereceği taviz arasındaki farkı görmüştür AKP. Yani e, diyelim ki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra AB'ye girerken vereceği tavizin çok daha büyük olacağını görmüştür. Bir başka sebep ise aslında e, Davutoğlu'nun e, dış politika getirdiği paradigma değişikliğine baktığınız zaman e, komşularla sıfır problem. E, bu, e, Kıbrıs'ta bu bir... E, Exception değil, yani Kıbrıs bu bir detay değil, bunun bir şeyidir. Ee, Kıbrıs'ın yansıması olacaktır. O yüzden e, bir de tabii başka bir e, e, faktör, AB içinde Türkiye'yi e, görmek istemeyenler, biliyorsunuz Kıbrıs kartını kullanıyorlar, Kıbrıs evet. kozunu kullanıyorlar, onların elinden bu kozu da almak. O yüzden e, bütün bu, biraz önce yaptığım Türkiye. Biraz da yüzeysel olduk belki ama bu analizden sonra benim gördüğüm e, Türk tarafının masadan kaçan taraf olmayacaktır. Yani e, çok daha kaba tabirle e, Nisan seçimlerinden sonra Kıbrıs'ta kim Cumhurbaşkanı olacaksa olsun e, müzakereler e, devam edecektir diye düşünüyorum. E, Türkiye ile koordinasyon içinde bunun yapılacağını e, düşünüyorum. Ama tabii şöyle. Ee, Tarat değil de Eroğlu Cumhurbaşkanı olursa belki e, Dimitris Sistofya'sa olan iletişim e, Tarat'la e, olduğu kadar e, iyi olmayacaktır. En azından ilk başta diye e, evet. speküle edebiliriz. Bunda da zaman gösterecek. Ahmet Bey evet. çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılınca. Rica için. ediyorum. İyi, i̇yi çalışmalar. çalışmalar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet şimdi kısa bir müzik arası Simply Red'den Come Get Me Angel geliyor. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. This is Evet, hayal tacirleri devam ediyor. simple Red'den dinledik. Şimdi stüdyodaki konuğumuz Atıf'a dönüyoruz. Ahmet Hoca'nın da yaptığı tespitler ışığında. Biraz da içeriden bir görüş alalım istiyoruz. Bu yaklaşan seçimler öncesinde sen içeriden biri olarak ortamı nasıl, konjonktürü nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Bu süreci yani bundan sonra yaşanacak cumhurbaşkanlığı sürecini değerlendirebilmek için öncelikle e, bir 19 Nisan gerçeğini kabul etmemiz ve e, bu gerçekler ışığında olaylara bakmamız gerekiyor. 19 Nisan iradesi de neydi? E, Ulusal Birlik Partisi'nin 26 milletvekiliyle tek başına iktidar olması demekti ve bu büyük bir değişimdi. 5 yılın içerisinde e, Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidara gelebilmesi... E, ısı Türklerin son beş buçuk yıl içerisinde yaşadıklarına e, bir şekilde bir eleştirilere cevaptı. Bir tepki bu, olarak yerlendirilebilir. Bir tepkiydi tabii ki. E, bu tepkinin çeşitli boyutları vardı gerek iktidar partisine gerekse Avrupa Birliği boyutu vardı. E, 2002'nin sonundan başlayarak çok büyük bir irada gösteren Kıbrıs Türk toplumunun referandumda hayır oyunun çıkmasıyla birlikte, güneyde hayır oyunun çıkmasıyla birlikte ve referandumun ardından özellikle Avrupa Birliği'nden beklediklerini bulamaması ısı Türkleri oldukça demoralize etti ve Özellikle 2005 sonundan ve 2006 yılından başlayarak Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile ilişkileri... ...hani başların kapanmasıyla birlikte biraz daha duran e, sürece girmesiyle birlikte Kıbrıs'ta da bunun yansımaları oldu. Ve toplum Avrupa Birliği'ni gündemden çıkarıp daha fazla kendi iç sorunlarına dönmeye başladı. Çünkü çok dinamik bir süreç yaşandı 4 yıl boyunca fakat bunun arkasından istediğini bulamayan e, Kıplı'sı Türkler... ...kendi iç sorunlarına döndü ve özellikle... E, e, ...bu davaların, e, uluslararası anlamdaki davaların başlaması... ...onlardaki kötü neticedirmeleriyle birlikte... ...ekonomide de bir duranlığa girdi... ...ve insanların tüm konusu ekonomi olmaya başlamıştı. Çünkü e, bugün halen devam eden, e, dünyada devam eden krizin... ...aslında yansıması Kuzey da var... ...ve tarihte bakıldığı zaman en önemli ekonomik krizlerden biri... E, ...şu anda zaten Türkiye'de, e, Kuzey Kıbrıs'ta'da yaşanıyor... ...ve bunu Ulusal Birlik Partisi başa geldiği zaman... ...aslında çok fazla ve çok büyük vaatlerle başa geldiği... Her şeyi baştan tamir edeceği sözüyle gelirdi. Fakat bugün adada yaşanan e, grevler, eylemler ve buna benzer işte onun için maaşlarla ilgili zaman zaman speküle edilen bunlar kaldırılacak. Ve Eşel Mobil'in iki ayda birden altı aya bir noktasına geçilmesi aslında hükümetin e, veya hükümet olabilecek herhangi bir partinin ne kadar zor durumda olduğu için devletin kasası borç. Ve e, böyle sonuçlar içerisinde ne yazık ki ıstır toplumu... Çözümü Avrupa bildiğini deyip de ee, günü nasıl kurtaracağını düşünecek. Zaten alışmış olduğu bir yapı hep günü kurtarma üzerine yaşayan bir toplumdu. Daha kısa vadeli planlar. Üzerine. Kısa vadeli planlardı. Evet e, bu noktada da onu yapıyor. Bununla birlikte e, artık e, o 2002 sürecinde aslında yüzde altmış evet Kıbrıs'ı Türklerin yumuşak bir evet. Yani bu çok kaygan bir zemindi ki bunu iki yıl sonunda yapılan anketlerde bunun hayra dönüşebileceği görüldü. Ve bunun yansıması da Kıplısı Türklerin artık Kıplısı Rumlarla bir şey yapmak ister mi istemez mi noktasına geldi. Ve bu noktada da artık Kıplısı Türkler eğer ekonomi daha iyi olacaksa, eğer gerçekten biraz daha iyi yaşam koşulları olacaksa bir çözüm istiyor. Yoksa bunun dışında herhangi bir şekilde illaki o barış anlamında yeniden birleşme adanın yeniden birlikte olması ...noktasında çok fazla istençleri yok ne yazık evet, ki. Evet yaklaşık 35-36 yıldır... ...74'ten bu yana evet. e, barış görüşmeleri... ...barış süreci sanıyorum... ...halk da artık illallah deme noktasına i̇llallah geldi. Deme noktasına ne diyor kıbrıs Türkler sanıyorum... ...bir değiş var bunun için. <gülüyor> evet, evet. Biz beytan balkasını diyoruz ona. Yani. Çok sıkıldı her zaman evet. istemedi noktalarla. Beytan balkasını denen bir... E, ...tabir var. Aynen öyle bir durum var. Ve bu aslında kötü çünkü... ...günün sonunda... E, ...olaya genel açıdan baktığımız zaman... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndayla ilerliyor olması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Yunanistanın keza Avrupa Birliği içerisinde yer almasında yalnızlaşan bir Kıbrıs Türk toplumu var ve bu Kıbrıs Türk toplumu kişisel kanaatim aslında beş yıl beş buçuk yıl boyunca kendini yöneten, kendini yanlış yöneten, beklentilerini veremeyen iktidarı bir şekilde cezalandırdı. <gülüyor> Ama kişisel değerlendirmem bunu cezalandırırken aslında. E, Kimi ceza ne şekilde cezalandırmayı doğru bulamadı. Yani tercih yapma noktasında sorun yaşadı. Fakat e, seçmenin bilinçlenip de birilerini cezalandırma noktasına girmesi tabii ki olumlu bir durum. Peki Ve, bu şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl yansıyacak? Ya bu 19 Nisan sonrasında Derviş Eroğlu bir Rüzgar'ı aldı arkasına. Evet. Seçime doğru ilerliyor. Bu tabii ki kişisel görüşüm şu anda Rüzgar'ın Eroğlu'nun arkasından estiği yönünde Çünkü... E, bu hem 19 Nisan'da o iradeyi alması hem bunu şu veya bu şekilde bugünlere kadar getirmesi... ...ve şu anda da takip edildiği zaman hani böyle çok uzlaşması tavır sergilemiyor. seçilirse hemen ertesi gün Hristofya'sa Ristofya, otururum diyor. Fakat o noktada devamlı topu Türkiye'ye, Rumlara atıyor. Uzlaşmak istemeyen onlar bunun ikili şekilde yapılması gerekir diyor. Fakat şunun da altını çiziyor ve aslında en önemli olan bu Ulusal Birlik Partisi'ne bakıldığı zaman... Türkiye'ye geneli ana vatan gözüyle bakan ve çok sıkı ilişkileri olan bir partiydi. Ve Erol yaptığı açıklamalarda şunu diyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne isterse bunu yapacağım ve birlikte ortak istişare şeklinde müzakere masasında oturup bunu devam ettireceğim. Yani aslında taraftan da çok farklı bir şey söylemiyor. Ve önemli olan noktadan da bir tanesi kendi tabanını nasıl ikna edecek masada olması noktasında. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. 2002 sonlarında, 2003 yılında Türkiye hükümeti ile arası bozulan Uluslararası Birlik Partisinin son yaşanan seçimle birlikte aslında bir şekilde buzdağı, buzları buzları kırıldığı görülüyor ve bu süreci de e, muhtemel bir şekilde kendi başarısına taşıması mümkün. Tabi e, biraz daha işteki noktalarda diğer solda vesairede kalan partilerin ne yapacağı ve Türkiye'nin ne derece e, bağımsız kalacağı da oldukça önemli bir konu. Bir de şöyle yorumlar yapılıyor sanıyorum akademisyenlerden yani koşullar eğer Kıbrıs'ı bu noktaya getirdiyse Eroğlu başa geçtiğinde zaten o çözümü yani Talat'ın imzalayacağı çözüm kabul edilmeyecektir şeklinde. Kesinlikle. Ya da tam tersi yani bir çözüme ulaşacaksa bunu Talat mı imzalayacak bu başarıyı bir anlamda Eroğlu mu göğüsleyecek şeklinde. Zaten yani, Talat 2009 yılı sonuna kadar bitirmek istiyordu aslında müzakereleri evet. ki... ...geri kalan 4-5 ayda da bu pastayı yemek istiyordu biraz açıkçası. Zaten artık. o Kesinlikle. noktada e, bir sıkıntı var ve yani kötü olan durum şu... E, ...biraz da kim' Stabankimun'un gelişiyle hava... E, ...sanki de e, Talat'ın cumhurbaşkanlığı seçimi startı verildi gibi de bir hava oluşturulmaya evet. çalışıldı. E, tabii bu Talat e, birebir Talat tarafından değil ama böyle bir ortam var ve bununla birlikte... ...aslında... E, ...Telat ve onun gibi düşünenler e, diye değerlendirebilirsek olayı... ...Federasyon noktasına e, evet de geçtiğimiz e, sanıyorum Kasım ve Aralık ayında kademin yaptığı ankette... ...yüzde 54.2'lik e, UBP reti varken yüzde 30.8'lik de CTP reti verdi. O yüzden e, hani ikisi arasında da çok fark olmadığı doğru ve e, bu süreci e, gerek Eroğlu'nun gerek Talat'ın... E, ...Türkiye ile birlikte ortak istişare ederek götüreceği noktası önemli. Fakat bir Kıbrıslı Türk olarak... E, benim son olarak söyleyebileceğim ee, bu süreç devam ederken tabii ki Türkiye'nin çıkarları çok önemli. Türkiye'nin Avrupa bildiği yolu var ve Kıbrıs sorunu 1980'lerin sonundan beridir bunun önünde bir engel. Ee, biz Türkiye'nin de önünün açılmasını istiyoruz fakat bu noktada Kıbrıslı Türkleri göz ardı edebilecek bir liderin de görüşme masasında olmasını istemiyoruz. Evet, evet aslında e, kesinlikle çok doğru mesajlar e, bir yandan da yaklaşan seçimlerde iç politika dinamikleri yani Kıbrıs'ın yanı sıra ekonomik kriz vesaire gibi e, ön maddelerini maddelerinde dikkate almak zorunda kalacak. Evet Kıbrıs her zamanki gibi yine çok yoğun ve zorlu bir konu bu konuya tekrar geri dönmemiz gerekecek. Evet Bugünlük burada aktarırız. İyi günler. Görüşmek pour pour Bey Blanc Onatis Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindey ve Zeynep Özer.